Gezegenin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. İstanbul Kemerburgaz'da 224 bin metrekarelik arazi yapılaşmaya açıldı. Özel bir şirketin bankadan aldığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira kredi karşılığı ipotek ettirdiği ve kredi borcunu ödemediği için bankaya devredilen araziye lüks konut projesi inşa edilecek. Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün aktardığı habere göre 1980'den bu yana açık yeşil alan olarak kullanılan bölgeye bu sabah saat 6'da iş makineleri ve çevik kuvvet eşliğinde baskın yapıldı. Yıllardır bu bölgede bulunan ve yeşil alanlarının imara açılmasını istemeyen yurttaşlarsa araçlarını yola çekerek ve site girişini kapatarak iş makinelerinin alana girmesini engellemeye çalıştı. Site girişinde toplanarak iş makinelerinin girişini engellemeye çalışan yurttaşlara Polis müdahale etti. Bir yurttaş bu müdahalede yaralandı. Bazı yurttaşlarsa müdahalenin ardından fenalaştı. Göktürk Yeşil Kalsın platformu tarafından yapılaşmaya ilişkin şu açıklama yapıldı. Biz Kemerköylüler evlerimizi satın alırken yeşil alanlarımızla birlikte satın aldık ve ortak yönetim planına yeşil alan olarak kaydettirdik. Haklarımızı korumak için Kamu ve emniyet güçleri bu hukuksuz süreçte bizim karşımızda yer alıyor. Bu hukuksuzluğa karşı direniyoruz dendi. Bölge sakinlerinin avukatı Koray Cengiz, yurttaşlar tarafından açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıktığını açıkladı. Kararın ulaşmasının ardından Kepçe'nin çalışması durduruldu. Yurttaşlar Kepçe bölgeden ayrılana kadar nöbete devam ediyorlar. Tabii olacak iş değil. Bu şekilde hukuksuz bir Gasp denebilir çünkü davada yürütmeyi durdurma karar verilmiş. Zaten giremezsin sen buraya denmiş. Lancet Sağlık ve İklim Değişikliği Geri Sayım 2022 raporu yayınlandı. Buna göre insan sağlığı fosil yakıtların insafında. 7. Lancet Geri Sayım raporu aralarında Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de bulunduğu 51 kurumdan 99 uzmanın çalışmalarını temsil ediyor ve University College London tarafından yönetiliyor. Rapor 27. Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı öncesinde yayınlandı. Raporda şu tespitler var. İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri birlikte var olan diğer krizlerin etkilerini hızla ağırlaştırıyor ve kötüleştiriyor. Bu durumda gıda güvensizliği, bulaşıcı hastalıkların yayılması... Sıcaklığa bağlı hastalıklar, enerji yoksulluğu ve hava kirliliğine maruz kalmaktan kaynaklanan ölüm riskleri artıyor. İklim değişikliği yakın vadede gıda güvenliğinin düşük mahsul verimi, gıda güvensizliği ve kuraklık gibi her ayağını etkiliyor. Temiz enerjiye yatırım yaparak hava kalitesini iyileştirmesi için yılda 1.3 milyon hayat kurtarılabilir. Hükümetler ve şirketler dünyanın her köşesinde tüm insanların sağlığını ve refahını gözetmek durumunda. Ancak ne yazık ki fosil yakıt çıkarlarına yönelik de öncelikler vermeye devam ediyorlar. İncelenen ülkelerin %80'i sadece 2021'de 40 milyon dolar tutarında çeşitli fosil yakıtlara sübvansiyon sağlamış. Bu net sübvansiyonlar 31 ülkede ulusal sağlık harcamalarının %10'unu 5 ülkede ise %100'ünü aşıyor. Evet fosil yakıtlara verilen sübvansiyonlar insanların sağlığını bozuyor ve sağlık bütçesinden daha fazla. İstihdam konusunda da yenilenebilir enerji kaynaklarındaki istihdam fosil yakıt şirketlerindeki istihdamı aşıyor. Buna rağmen yenilenebilir enerji istihdamı %5 artarken fosil yakıt sektöründeki istihdamda da %10 azaldı. Ancak iklim değişikliğinin yıkıcı ekonomik ve sağlık etkinlerini önlemek için hızla bu yatırımların arttırılması gerekiyor. İstihdamın arttırılması lazım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres iklim krizi bizi öldürüyor diyor. Sadece gezegenin sağlığını değil, zehirli hava kirliliği, azalan gıda güvenliği, daha yüksek bulaşıcı hastalık riskleri, rekor düzeyde aşırı sıcaklıklar, kuraklıklar, seller. Her yerde insanların sağlığını baltalıyor. Fosil yakıt bağımlılığı kontrolden çıktıkça insan sağlığı, geçim kaynakları, hane bütçeleri ve ulusal ekonomilerde darbe alıyor. Bilim net. Yenilenebilir enerji ve iklim direncine yapılacak büyük ve sağduyulu yatırımlar her ülkede insanlar için daha sağlıklı ve daha güvenli bir yaşam sağlayacak diyor. Bir başka haberde de yine... Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres diyor ki ülkelerin iklim değişikliğini yeniden öncelik vermesi gerek. Aksi takdirde dünyanın felaketlerle karşı karşıya kalması kaçınılmaz. Guterres 6 Kasım'da Mısır'da başlayacak olan 27. Taraflar Konferansı'nda New York'ta BBC iklim Editörü Justin Rowlett'ın sorularını yanıtlamış. Diyor ki iklim değişikliğini arka plana atmak gibi bir eğilim olsa da bunu tersine çevirmezsek... Kötü sonuna karşılaşacağız. Taraflar Konferansı 27 ülkeleri iklim değişikliğiyle mücadele etme yollarını tartışmak üzere bir araya getiriyor. Zirve bu yıl 6-18 Kasım tarihleri arasında Şarm el-Şeyh'te. Enflasyon, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, enerji ve gıda fiyatlarındaki artış gibi küresel problemler hükümetlerin kafalarını başka yöne doğru çevirmesine neden olsa da diyor ki Guterres iklim değişikliğinin Uluslararası tartışmanın merkezine geri getirilmesi gerek. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.